Merhaba sevgili öğrenciler, Sosyal Psikoloji 2 dersinin çatışma ünitesini sizlerle birlikte işleyeceğiz. Bu ünitede çatışmanın tanımını yapacak, çatışma türlerini ayırt edecek ve çatışmanın nasıl bir süreç olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca çatışmanın hangi nedenlerden kaynaklandığını ve çatışma yönetmek için ne tür davranışların ortaya çıktığını da işleyeceğiz. Çatışma karmaşık bir olgu olduğu için çeşitli biçimlerde tanımlanmıştır. Bu tanımlara birkaç örnek vermek gerekirse tanımlardan biri şu olabilir. Çatışma örgütteki bir diğer bir bireyin amaç, duygu, davranış, değer yargıları, düşünce ve inançlarında uyumsuzlukların veya zıtlıkların söz konusu olduğu uyuşmazlık ve anlaşmazlık durumudur. Çatışma tanımlarına diğer bir örnek şu olabilir. Çatışma iki veya daha fazla taraf arasında herhangi bir zıtlık, veya direniş içeren etkileşimdir. Çatışma tanımlarına başka bir örnek çatışmayı bir tarafın diğer tarafı engellemesi veya engellemeye çalışmasıyla başlayan bir süreç olarak tanımlar. Çatışma konusunu farklı açılardan ele alan 3 yaklaşım bulunmaktadır. 1- Geleneksel görüş Bu yaklaşım için çatışma kötü bir durumdur. Dolayısıyla çatışmadan daima kaçınmak gerekir. 2- insan ilişkileri yaklaşımı bu yaklaşım bireyler ve gruplar arasındaki farklılıklardan dolayı çatışmanın kaçınılmaz olduğunu ve dolayısıyla çatışmanın desteklenmesi gerektiğini savunur. 3. Etkileşimci yaklaşım. Bu yaklaşım olumlu çatışmaları destekler. Aşırı uyumun, sakinlik ve barışçılığın sistemi duranlaştırdığını, aksine düşük düzeyde çatışmaların yaratıcılığı ve öz yapma yeteneğini arttırarak sisteme dinamizm kazandırdığını öne sürer. Daha önce ele aldığımız üç çatışma yaklaşımını geleneksel ve modern yaklaşımlar altında sınıflayarak karşılaştırma yapabiliriz. Bu sınıflandırmada geleneksel yaklaşım, geleneksel görüşü, modern yaklaşım, insan ilişkileri ve etkileşimci yaklaşımı temsil eder. Geleneksel yaklaşıma göre çatışma, birey ve grupların yeteneklerini ve enerjilerini zayıflatır. Oysa modern yaklaşıma göre çatışma, rekabeti arttırır, birey, grup ve örgütlerin yeteneklerinin artmasını sağlar. Geleneksel yaklaşıma göre çatışma, yanlış politikaların, kuralların, hedef ve hayallerin bir sonucudur. Bunun aksine modern yaklaşıma göre çatışma, insan varlığının doğal bir sonucudur. Geleneksel yaklaşıma göre çatışma, insan psikolojisini etkiler ve insanların duygularını incitir. Bu nedenle de insanlar sahip oldukları potansiyelleri kullanamazlar. Oysa modern yaklaşıma göre çatışma, rekabet yaratarak kullanılmayan kaynakların, yeteneklerin kullanılmasını sağlar. Geleneksel yaklaşıma göre çatışma kaynakların israf edilmesine neden olur. Bu nedenle de örgüt ve ülkelerin etkinliği azalır. Oysa modern yaklaşım için çatışma değer yaratır, kaynak yaratır ve bu nedenle de örgüt ve ülkelerin etkinliğini arttırır. Son olarak geleneksel yaklaşıma göre çatışma istenmeyen bir durumdur ve bu nedenle de çatışmadan kaçınılması gerekir. Oysa modern yaklaşıma göre minimum bir çatışma istenir ve bu nedenle de belli bir derecedeki çatışma desteklenmelidir. Çatışma türleri Çatışma günlük hayatımızda çok yaygın görülen bir olgudur. Bu yüzden çatışmadan değil çeşitli türde çatışmalardan söz etmek daha anlamlıdır. Çatışmalar 4 farklı düzeyde ele alınabilir. 1- Fonksiyonelliğe göre çatışmalar 2- Organizasyon içindeki pozisyona göre çatışmalar 3- Birey düzeyli çatışmalar Dört taraflı arası çatışmalar. 1. Fonksiyonelliğe göre çatışmalar. Bu çatışmalar fonksiyonel olan ve olmayan çatışmalar olarak ikiye ayrılabilir. Fonksiyonel çatışmalar, organizasyonun amaçlarını gerçekleştirmesine katkıda bulunan çatışmalardır. Bu çatışmalar, organizasyonun çeşitli kısımlarındaki sorunları ortaya çıkarma işlevi görebilir. Fonksiyonel olmayan çatışmalar ise, işletmeyi amaçlarına ulaşmaktan saptıran, amaçları gerçekleştirmeye katkıda bulunmayan çatışmalardır. Dolayısıyla bireylere ve işletmelere zarar verebilirler. Organizasyon içindeki pozisyona göre çatışmalar. Bu tür çatışmalar organizasyonun içindeki konumlara göre ortaya çıkarlar. Bu grupta dikey, yatay ve komuta kurma çatışmaları yer alır. Bu çatışmalar aynı zamanda taraflar arası çatışma türleri de olduğu için daha sonra ele alınacaktır. Birey düzeyli çatışmalar ve taraflar arası çatışmalar bir sonraki slaytta işlenecektir. Üçüncü çatışma türü birey düzeyli çatışmalardır. Bu çatışmalar üç başlık altında incelenebilir. Engellenme, amaç çatışmaları ve rol çatışmaları. Engellenme, bireyin bir amaca ulaşmasının engellendiği durumlarda ortaya çıkan çatışmadır. Hedefe ulaşması engellenen birey, psikolojik savunma mekanizmalarından birini harekete geçirir. Bu savunma mekanizmaları saldırganlık, çekilme, direnme ya da uzlaşma olabilir. İkinci birey düzeyli çatışmalar amaç çatışmalarıdır. Amaç çatışmaları da kendi içinde üç gruba ayrılabilir. Yaklaşma-yaklaşma çatışması Bireylerin iki olumlu seçenek arasında bir seçim yapmak istediğinde ortaya çıkan bir çatışmadır. Örneğin satın almak istediği iki araba markası arasında karar veremeyen birey bu çatışmayı yaşayabilir. Kaçınma-kaçınma çatışması Bireyin iki veya daha fazla olumsuz seçenek arasında karar vermek zorunda kaldığı zamanlarda ortaya çıkan çatışma türüdür. Ne okula gitmeyi ne de işte çalışmayı seven bir gencin, ikisinden birini seçmeye zorlanması durumunda bu çatışmayı yaşaması beklenir. Yaklaşma-Kaçınma Çatışması bireyin, karar vereceği, bireyin vereceği kararın hem olumlu hem de olumsuz yanların olması sonucunda ortaya çıkan çatışmadır. Örneğin kişinin hem dondurma yemek istemesi hem de hasta olacağından korkması yaklaşma-kaçınma çatışmasıdır. Üçüncü birey düzeyli çatışmalar rol çatışmalarıdır. Rol çatışmaları da 5 gruba ayrılabilir. Rol göndericinin kendi içinde çatışması. Bu çatışma, belirli bir rol verilecek kişiye rol göndericinin birbiriyle çelişen rol beklentilerini göndermesi durumunda ortaya çıkar. Bir babanın çocuğundan hem çalışmasını hem de okulda başarılı olmasını istemesi bu çatışma türüne bir örnektir. Göndericiler arası rol çatışması. Belirli bir rol verilecek kişiye iki rol göndericiden, göndericiden gelen baskı ve beklentilerin birbirleriyle çeliştiği durumda görülen çatışmadır. Örneğin anne çocuğunun müzisyen olmasını isterken, babası mühendis olmasını isterse böyle bir çatışma gündeme gelebilir. Roller arası çatışma. Bireyin aynı anda birbirleriyle çelişen, birden fazla rolü üstlenmesi durumunda ortaya çıkan çatışmadır. Bir kadının hem annelik yapması hem de iş kadını olması öyle bir çatışma durumudur. Kişi rol çatışması. Bireyin istenen rol beklentilerinin, kişinin, Tutum, değer ve kabul edilebilir davranışlarıyla ters düşmesi sonucu ortaya çıkar. Örneğin utangaç birinin pazarlama elemanı olması gibi. Rol belirsizliği. Bu çatışma bireyin ne yapacağı, kimlere ve nelere karşı sorumlu olduğunu bilemediği bir durumda görülür. Çok çatışma yaratan konulardan biridir. Çünkü bireyin kendine olan güvenini azaltarak kendini önemsiz hissetmesine yol açar. Çatışma türlerinin sonuncusu taraflar arası çatışmalardır. Bu tür çatışmalar birey düzeyi birey düzeyli çatışmaların dışında bireylerin gruplarla ya da içinde bulundukları sosyal yapılarla olan çatışmalarından oluşur. Taraflar arası çatışmaları üç başlık halinde inceleyebiliriz: birey-grup arasındaki çatışmalar, grup içi çatışmalar ve gruplar arası çatışmalar. Birey-grup arasındaki çatışmalar, bu tür çatışmalar daha çok çalışma gruplarının kendi norm ve standartlarını üyelerine benimsetmek ve itirazsız kabul ettirmek için onlar üzerinde uyguladıkları baskılardan kaynaklanan çatışmalardır. Örneğin, grupça belirlenen üretkenlik hedefinin gerisinde kalan veya üstüne çıkan ve bundan dolayı cezalandırılan bir birey gruba kızıp onunla çatışma içine girebilir. Grup içi çatışmalar Grup içi çatışmalar, tüm grup üyeleri veya bazıları arasında meydana gelen uyuşmazlıkları ifade eder. Bir görev grubunda çalışan bireylerin Görev dağılımı nedeniyle birbirleriyle çatışması, bu çatışma türüne bir örnek olarak verilebilir. Son olarak Gruplar Arası Çatışmalar İki veya daha fazla grup arasında bir uyuşmazlık sonucu ortaya çıkan çatışmalardır. Gruplar arası çatışmalara, sendika yönetim ilişkileri, iş yerinde iki farklı bölümdekilerin çıkar çatışmaları örnek olarak verilebilir. Gruplar arası çatışmalar, üç alt başlık halinde incelenebilir. Dikey Çatışmalar, Yatay Çatışmalar ve Komuta Kurmay Çatışmaları Dikey Çatışmalar Örgütün değişik yetki kademelerinde bulunanlar arasında çıkan çatışmalardır. Bu tür çatışmalara genelde üstlerin asları fazla baskı altına almaları, zorlamaları ve azarlamaları sonucunda rastlanır. Yatay Çatışmalar Bir örgütte aynı kademede bulunanlar arasında çıkan çatışmalardır. Çıkar çatışması, amaç farklılıkları, Algılamadaki farklılıklar, rekabet, bu tür çatışmalara yol açabilir. Komuta-Kurmay Çatışmaları Emir komuta grupları ile kurmay personel arasında genelde otorite ilişkilerinden kaynaklanan çatışmalardır. Çalışanlardan beklenen işin kapasitelerin çok üzerinde olması, rol belirsizliği, aşırı iş yükü de çatışmaya neden olabilir. Çatışma süreci Çatışma birdenbire ortaya çıkan bir süreç değildir. Genelde çatışmanın ortaya çıkış süreci belirli aşamaları izler. Bu aşamalar şunlardır. İlk aşama gizli çatışmadır. İki veya daha fazla grup bir amaç için birlikte çalışırken çeşitli nedenlerden dolayı çatışma yaşayabilir. Dışarıdan çatışma olduğu hissedilmez. Taraflar da henüz ne olduğunun farkında değildir. İkinci aşama algılanan çatışmadır. Burada çatışma yaratan taraflar çatışmanın nedenini açıklayamasalar da çatışmanın farkındadırlar. Çatışmanın farkına varıldığı zamanda çalışanlarda gerilim başlar. Üçüncü aşama hissedilen çatışmadır. Algılanan çatışma çalışanlar arasında paylaşıldığında, yani çalışanlar arasında görüş farklılıkları ortaya çıktığında artık çatışma hissedilmeye başlanmıştır. Bireyler gerilim ve endişe hissederler. Son aşama açık çatışmadır. Burada çatışma çok belirginleşmiştir. Çatışmanın bu aşamada çözümlenmesi de zor bir hal almıştır. Çatışma nedenleri. Çatışmaların çok çeşitli nedenleri olabilir. Bu nedenleri genel olarak üçe ayırarak inceleyebiliriz. 1 iletişim kaynaklı nedenler 2. Sosyal ve yapısal kaynaklı nedenler 3. Kişiye ilişkin nedenler İletişim kaynaklı nedenler Çatışmaların en önemli nedeni iletişim kaynaklı olanlarıdır. Kişiler veya gruplar arasında bilgi alışverişinin yetersiz olması, uzun iletişim kanallarının olması, kültürel sosyal farklılığa bağlı olarak bireylerin birbirlerini anlamada güçlük çekmesi iletişim kaynaklı nedenler arasında sayılabilir. Sosyal ve yapısal kaynak nedenler. Bu nedenler grubunu çeşitli alt başlıklar bağlamında inceleyebiliriz. Yönetimle ilgili belirsizlikler. Örgütlerde bazen kimin neden sorumlu olduğu, kimlere karşı sorumlu olduğu konusundaki belirsizlik ve karmaşalar çatışmalara yol açabilir. Yetki ve sorumlulukların olmaması. Yetki ve sorumlulukların tam olarak belirgin olmaması bireyler arasında çatışmalara yol açabilir. Kaynakların kıtlığı Örgütteki birey ve grupların kaynaklardan eşit pay al almadıklarını düşünmeleri çatışmalara yol açabilir. Denetim biçimi Denetim gerekli bir unsur olmakla birlikte denetimin aşırı sıkı, zorlayıcı, cezalandırıcı olması bireylerde gerginlik yaratabilir ve bu da çatışmalara neden olabilir. Ödül sistemlerinin farklılığı Gerek sosyal gerek biçimsel yapılarda yer alan İki ya da daha fazla birey veya grup için farklı değerlendirme ve ödüllendirme sistemi kullanıldığında çatışmalar ortaya çıkacaktır. Sosyal ve yapısal kaynaklı son bir neden de birbirine bağlı görevlerdir. Bireyli görev bağlamında birbirine bağımlı olan tarafların hedef ve önceliklerin farklılığı çatışmaya yol açar. Çatışma Çatışmanın temel nedenlerinden sonuncusu kişi ilişkin nedenlerdir. Bireylerin cinsiyeti, sosyoekonomik düzeyi gibi demografik özellikler bir çatışma kaynağı olabilir. Bunun yanı sıra kişilerin beklenti ve çıkarlarının farklı olması da çatışmanın diğer bir kaynağıdır. Çatışma yönetimi Mevcut bir çatışmayı çözmek için eylemde bulunmamak ya da görmezlikten gelmek, Sorunları büyüte, büyüteceği için çatışmanın çeşitli yöntemler kullanılarak çözülmesi gerekir. Çatışmayı çözmede genel olarak iki yaklaşım kullanılır. 1- Davranışsal yaklaşımlar. Bu yaklaşımlar daha çok çatışmaya geçici çözüm yolu üreten modeller geliştirir. 2- Tutumsal yaklaşımlar. Bu yaklaşımlar çatışmayı etkili bir biçimde çözen ama masraflı ve zaman alıcı çözüm modelleri önerirler. Çatışma Yönetiminde Davranışsal Yaklaşım Kenneth Thomas tarafından önerilen bir davranışsal yaklaşım modeli, iddiacı ve iddiacı olmayan ile işbirlikçi olan ve olmayan olmak üzere iki boyutta ortaya çıkan beş farklı çatışma yönetimi eğilimi ya da davranışına işaret eder. Bu davranışları bir sonraki slaytta yer alan grafik eşliğinde daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Çatışma Yönetiminin Boyutları Şimdi çatışma yönetiminde görülen 5 davranış tarzını işleyeceğiz. Başlamadan önce hemen belirtmek gerekir ki bu davranış tarzlarının doğrusu ya da yanlışı yoktur. Ancak bunları kullanmanın doğru ve yanlış olduğu zamanlar vardır. 1 rekabet. Grafikten de göreceğiniz gibi rekabetçi çatışma tarzı yüksek düzeyde iddiacılık ve düşük düzeyde işbirliğinin sonucudur. Bu davranış tarzı kararların hızlı bir biçimde alınması tarafların kendi çıkarlarını koruması ya da yaşamsal problemlerin ele alındığı durumlarda uygundur. 2. Uyum. Rekabetin tam tersi bir davranıştır. İddiasızlığın ve yüksek düzeyde işbirliğinin bileşimidir. Bazen bireyler bir çatışmayı önlemek için kendi çıkarlarından çok karşı grubun çıkarlarını üstün tutabilir. Yani bir taraf fedakarlıkta bulunarak ilişkileri olumlu tutmaya çalışabilir. 3. Kaçınma. Yine grafikten görebileceğiniz gibi kaçınma iddiasız ve işbirliği yapmayan bir davranışı ifade eder. Eğer bir karar durumunda çok az bir güce sahipseniz, gerilimi düşürmek istiyorsanız ya da zaman kazanmak istiyorsanız kaçınma uygun bir davranış tarzı olabilir. 4. İşbirliği Kaçınmanın tam tersi bir davranıştır. Yüksek düzeyde iddiacılığı ve yüksek düzeyde işbirliğini barındırır. Taraflar bir araya gelerek kendilerine avantaj sağlayan konularla ilgili katılımcı bir yaklaşımla ortak çözümler ararlar. 5- Uzlaşma Orta düzeyde iddiacılık ve orta düzeyde işbirliğinin bir araya geldiği bir davranış tarzıdır. İki taraf orta noktada buluşur. Her iki tarafın da eşit koşullarda olduğu durumlarda bu tür bir yol izlenmesi daha kolaydır. Çatışma yönetiminde tutumsal yaklaşım bu yaklaşım çatışma çözmede sadece bireyin davranışlarını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda onun çatışma konusundaki düşünce ve duygularını da değiştirmeye çalışır. Tutumsal yaklaşımla çatışmayı çözme yolları şunlardır. 1. Ortak bir düşman bulmak. Başka bir düşmana veya gruba odaklanmak, çalışan bireyleri bir araya getirmeye yardımcı olur. Örneğin birbirleriyle çatışan iki bölüm söz konusu ise, bu iki grubu rakip firma ile, firmayla rekabet etmeye yöneltmek, çatışmayı çözebilir. 2- Kaynakları arttırmak. Kaynakların kıt olması rekabeti dolayısıyla çatışma olasılığını arttırır. Bu nedenle kaynakları arttırmak ya da mevcut kaynakları gruplar arasında eşit dağıtmak çatışmayı önler. 3- Takım oluşturmak. Takımlar üyeleri arasında mevcut güven, sevgi ve desteği arttırarak amaçları belirgin kılar ve böylece grup dayanışması ve bağlılığını arttırarak çatışmalar giderilebilir. 4- İletişim arttırmak. Daha önce de belirtildiği gibi iletişim sorunları önemli bir çatışma nedenidir. Dolayısıyla sosyalleşme, grup oluşturma gibi yollarla iletişimi arttırmak ve çatışmayı önlemek mümkündür. 5- Rotasyon. Çatışma yaşayan bireyleri farklı bölümlerde çalıştırmak, çatışmayı çözmenin bir yolu olabilir. Bu bireyler başka bölümlerde çatışmaya ilişkin Farklı perspektifler edinebilirler. 6. Kişileri değiştirmek. Tüm yöntem ve tedbirlere rağmen çatışma önlenemiyorsa bu durumda yapılacak şey çatışma yaratan bireylerin yer değişimidir. Yani bireylerin başka birimlere gönderilmesi gerekebilir.